Dolayısıyla Müslüman, niçin bunu söylüyor? Çünkü diyor ki aleyhisselatü vesselam, el mar'atu avrah, kadın avurettir. Kimin için avrettir Yabancı erkek için avurettir. Dolayısıyla kadın avuret ise var gücüyle elinden geldiği kadar yabancı bir erkek onu görmemesi için ne yapacak? Devamlı kendini eve kapat kapatacak.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 Allah'tan korkarak Allah'ın sakındırdığı şeylerden sakın. Evet. Demek ki bunu aleyhissalatü niçin için söylüyor? Sırf kadınların ve erkeklerin bir arada olmaması için ve erkeklerin kadınları görmemesi için kadınların da erkekleri görmemesi için aleyhissalatü diyor senin kendi evinde veyahutta da kavminin mescinde namaz kılman benim arkamda namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Sırf burada erkeklerin kadınları görmemek ve erkek veya kadınların erkekleri görmemesi için. Vakit bitti. Mi?